616, numaralı konu, Hazreti Ömer'in ölümüne sebep olduğu bir kişi hakkında müşaverede bulunması ve Hazreti Osman'ın da bir keçi kurban etmesi gerektiğini söylemesi, evet, Hazreti Ömer bir cuma günü Mekke'ye gelerek doğruca Darun Nedve'ye gitti, oradan da cuma namazı için mescide gidecekti, abasını çıkararak oradaki direklerden birine astı, bu sırada bir güvercin gelip o abanın üzerine kondu, Hazreti Ömer de onu oradan kovaladı, güvercin başka bir yere kondu, işte tam o anda bir yıl onu onu verdi. cuma namazından sonra halk hazreti Osman'la birlikte onun yanına gittiler, hazreti Ömer onlara, ben bugün bir şey yaptım, cumadan önce buraya gelmiştim, burada biraz dinlenip mescide öyle gidecektim, abamı da şu direğe asmıştım, üzerine bir kuş kondu, ben de kirletmesin diye onu kovaladım, kuş kaçıp başka bir yere kondu ama konar konmaz da bir yılan onu yakalayıverdi, sonra kendi kendime, ben o kuşu emin bulunduğu bir yerden kovaladım ve ölümüne sebep oldum, diye düşündüm ve vicdan azabı çektim, siz bu konuda ne dersiniz, dedi, o zaman Nafi bin Abdülharis Hazreti Osman'a dönerek, sen ne dersin ey Osman, Emirül Müminin kefaret olarak 3 yaşına basmış beyaz bir keçi kurban etsin mi, dedi, Hazreti Osman da, bence de çok uygundur, dedi, bunun üzerine Hazreti Ömer söylenildiği gibi bir keçi bularak kurban etti.